Euzu ve billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şerr nefsinâ ve min amalina Men yehdillellahu fele mudille ve men yudlil fele Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluhu Ema ba'd fe inna estaqa al kitabullah ve hayral hadiyih Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin dalale ve kulle zalâletin finnâr. Sahih tefsir dersimizde Hucurat suresindeyiz. Mekke'de nazil olmuştur, 18 ayettir. Hucurat, hucur kelimesinin çoğulu, hucur oda demek, hucurat odalar demek. Sure ismini e, 4. ayetinden alıyor, açıklaması gelecek inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet, Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah semidir, alimdir. Yani hakkıyla işten, hakkıyla bilendir. İbn Abbas radıyallahu dedi ki, Allah'ın Resulünün önüne geçmeyin kavli, kitap ve sünnete aykırı konuşmayın demektir. Mücahit Rahimullah dedi ki, Allah Teala bir konuda onun diliyle hüküm verinceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dururken fetva vermeye kalkmayın demektir. İki, ey iman denler. seslerinizi Nebi'nin sesi üstünde yükseltmeyin ve birbirinize bağırdığınız gibi ona sözle bağırıp söylemeyin. Yoksa siz farkında değilken amelleriniz boşa gider. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Temmü oğullarından bir kafile geldi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kafileyle ile ilgilenmesi için başlarına Kaka bin Mabedi tayin et dedi. Ömer radıyallahu anh de, aksine akrabin habisi görevlendir dedi. Öbekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu hep bana muhalefet için böyle diyorsun dedi. Ömer radıyallahu anh de, hayır, maksadım sana muhalefet değil dedi. Tartışmaya başlayıp sesleri yükselince allah Teala bu ayetleri indirdi. Bu ayetin nüzulünden sonra Ömer radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle konuşacağı zaman fısıldar gibi konuşurdu. Öyle ki bazen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun ne dediğini anlamak için söylediğini tekrar etmesini isterdi. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, ayet Müslümanlar arasında böyle basit görünen bir tartışmadan dolayı bile sesin seslerin yükselmesinden dolayı nazı olmuştur. Allah Azze ve Celle bu tip tartışmalardan razı olmaz. Kıyamet gününe kadar okunacak ayetlerde bu konuda uyarı indirmiştir. Enes Radyalan'tan gelen rivayette şöyle demiştir. Bu ayet nazlı olduğu zaman sesi gür çıkanlardan biri olan Sabit bin Kays bin Şemmas radyalan evine kapandı ve ben cehennemliklerdenim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre onu göremeyince Sad bin Muaz radyalan anh'a şöyle sordu. Ey Ebu Amr, Sabit'in neyi var? Rahatsız mı? Sad radyalan dedi ki, o benim komşumdur. Onun bir rahatsızlığını bilmiyorum. Bunun üzerine Sad radyalan ona gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini haber verdi. Sabit Radyalan dedi ki, bu ayet nazlı oldu. Biliyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sesi en yüksek olanınız benim. Ben cehennemliklerdenim. Sad Radyalan bunu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, o cennetliklerden biridir. Daha sonraları Sabit Radyalan, Yemame Savaşı'nda şehit düştü. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Atael Horasani şöyle anlatıyor. Medine'ye geldiğimde Ensardan bir adamla karşılaştım. Ona, bana Sabit bin Kays bin Şemmas'ın olayını anlat dediğimde benimle gel dedi. Onunla birlikte gidip bir kadının yanına girdik. Adam, bu kadın Sabit bin Kays bin Şemmas'ın kızıdır. Ona istediğin şeyi sorabilirsin dedi. Kadından babasına olanı bana anlatmasını istediğimde şöyle dedi. Babamın bana anlattığına göre Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Hucurat 2. ayetini indirdiğinde Babam evine girip kapısını kapattı ve ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ortalıkta görünmediğini fark edip sabite ne oldu diye sorunca Müslümanlar, ''Ey Allah'ın Resulü neyi var bilmiyoruz ama evine kapandı, ağlayıp duruyor.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderip babamı yanına çarptı ve neyin var diye sordu. Babam, ''Ey Allah'ın Resulü Allah Teala sana o ayeti indirdi. Ben de yüksek sesle konuşan biriyim. Bundan dolayı amellerimin boşa gitmiş olmasından korkuyorum.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen onlardan biri değilsin. Bilakis sen hayır içinde yaşayacak ve hayırlı bir şekilde öleceksin. Daha sonra Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme lokman 18. ayetini indirince, yani Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri sevmez ayetini indirince, babam yine evine kapandı ve ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ortalıkta görünmediğini fark edip, sabit'e ne oldu diye sordu. Müslümanlar ''Ey Allah'ın Resulü ney var bilmiyoruz ama evine kapandı ve ağlayıp duruyor.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderip babamın yanına çağırttı ve ''Neyin var?'' diye sordu. Babam ''Ey Allah'ın Resulü Allah Teala sana Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri sevmez.'' ayetini indirdi. ''Ben de güzel görünmeyi ve kavmimin efendilerinden olmayı seven birisiyim.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen onlardan biri değilsin. Aksine övlen biri olarak yaşayacak ve şehit olarak öleceksin. Allah Teala da seni güven içinde cennete sokacaktır. Daha sonra babam, Müseylemetül Kezzab'a karşı yapılan Yemame savaşında Halib bin Velid ile birlikte katıldı. Savaş sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının geri çekilir gibi olduklarını görünce Ebu Huzeyfe'nin azatlısı olan Salim'e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteyken bu şekilde savaşmazdık dedi ve Müslümanlardan her biri kendine bir çukur açtı. Düşman kuvvetleri saldırıya geçince de şehit düşene kadar yerlerinden ayrılmayıp savaştılar. O savaşta babamın üzerinde çok güzel bir zırh vardı. Müslümanlardan biri yanından geçince bu zırhı aldı. Müslümanlardan biri uyurken rüyasında babam geldi ve şöyle dedi. Sana bir vasiyette bulunacağım ama sakın bunun bir rüya olduğunu düşünüp yerine getirmezlik etme. Dün ben öldürüldüğümde yanımdan geçen bir Müslüman üzerimdeki zırhı aldı. Çadırı karargahın en uç noktasında bulunuyor. Atı da çadırın önünde uzunca bir iple bağlı. Kendince dolaşıyor. Zırhın üzerini bir çömlekle kapatmış. Çömleğin üzerine de eğerini koymuş. Halib bin Velid'e git. Birini gönderip o zırhı aldırmasını söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifesinin yanına döndüğün zaman da ''Şu şu kadar borcum, şu şu kadar da alacağım olduğunu söyle. Ancak kölelerimden falan ile filanı azat ettiğimi de ilet. Ama sakın bu bir rüyadır diye düşünüp de bu dediklerimi yapmamazlık etme.'' Bu adam Halit Bin Welt Radyalan yanına gelip olanları anlattı. Halit Radyalan söz konusu çadıra birilerini gönderdi. Denildiği gibi adamın çadırı askeri karargahın en uç yerindeydi. Çadırın önünde uzunca bir iple bağlı ve kendince dolaşan bir at vardı. Gönderilen kişiler çadırın içine baktılar ancak kimseyi göremediler. İçeri girip denilen eğeri kaldırdıklarında altında bir çömlek, çömleğin altında da zırhı gördüler. Zırh alıp Halit bin Veli de getirdiler. Medine'ye döndüklerinde de adam gördüğü bu rüyayı Ebu radıyallahu anlattı. Ebu Bekir babamın vasiyetini ölümünden sonra da olsa geçerli saydı. Babam Sabit bin Kays bin Şemmas dışında da ölümünden sonra böylesi bir vasiyeti geçerli sayılmış birini bilmiyoruz. Bunu Taberani, hakim, Hatibül Bağdadi El Müttefek ve Müftelik'te sayı sinadlar rivayet etmişlerdir. İbn-i Hacer El-İsabe'de ve Fethül zikretmiştir bu rivayeti. Yani bu da sahabilerin naslara karşı teslimiyetlerini gösterir. Aynı zamanda e, tehdit içeren nasları işte başkalarından ziyade ilk önce kendi nefisleri hakkında e, uyguluyorlardı. Yani münafıkların yaptıkları gibi yapmıyorlar. Çünkü işte kötü sıfatlardan bahseden naslar zikredilince münafıklar bunlar kendilerine hiç kondurmaz. Hep başkalarını bu sıfatlarla düşünürler. İman ehli ise, iman ehli olan sahabeler ise bu kötü sıfatların kendilerinde bulunduğundan korkarak bunun korkusunu şiddetli bir şekilde yaşıyorlardı. Evet, neticede de bu sahabenin aslında bu ayetlerde bahsedilen durumla alakası olmadığını Allah Resulü Aleyhissatü bildirmiş. Onun hayatının da ölümünün de hayırlı olacağını bildirmiştir. Safan bin Asal radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bedevilerden biri Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına geldi ve yüksek bir sesle "Ey Muhammed, ey Muhammed" diye seslenmeye başladı. Asaptan bazılar adama yazık sana sesini biraz alçalt zira böyle bağırman yasaklandı deyince Bedevi hayır sesimi duyuruncaya kadar öyle çağıracağım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın sesine yakın bir sesle yani o da yüksek bir sesle ne var dedi. Bedevi birilerini seven ancak onlarla birlikte olmayan kişi hakkında ne dersin diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Bunu Tirmiz ve i̇bn İbn Hasan Hasen rivayet etmişlerdir. 3 şüphesiz Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçak tutanlar, işte onlar Allah kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlar için mağfiret yani bağışlanma ve büyük bir ecir vardır. Ebu Hureyir Radyalent'den bu ayet nazil olduğu zaman Ebu Bekir e Sıddık Radyalan'ta dedi ki Ey Allah'ın Resulü, sana kitabı indirene yemin olsun ki bundan sonra artık seninle bir sırrı paylaşır gibi fısıldayarak konuşacaksın. Bunu hakim Behaki el Khalde ve şuab İman'da Saisnatari vaiz etmişlerdir. Mücahit dedi ki takva için imtihandan kastedilen kalplerini ihlaslı kılmasıdır Allah azze ve celle'nin. Katade dedi ki takva için imtihandan kastedilen Allah Teala'nın ondan kalplerini sevdiği şeyler konusunda ihlaslı kılmasıdır. Ebu Derda radıyallahu dedi ki yaşlılıktan köprücük kemikleriniz birleşse dahi nefsiniz hep bir şeylerin arzusu içerisinde olur. Allah Teala'nın kalplerini takva için imtihan ettiği kişiler bunun dışındadır ki bunlar da pek azdır. Bunu Ebu Nuaym, İbnü'l-Mübarek ve İbnü's-Sakir sayısına katla rivayet etmişlerdir. Dördüncü ayet Şüphesiz odaların ardından sana seslenenler de onların çoğunu çoğu aklını kullanmıyor. Mücahit dedi ki bunlar Temim oğullarından bedevilerdir. Bera bin Nazib radıyallahu anh, bu ayeti açıklarken şöyle demiştir. Adamın biri geldi ve ey Muhammed benim övgüm kişiyi yüceltir, yergim ise alçaltır dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunu yapan Allah tebarekü tealadır. Yani ancak Allah'ın övgüsü bir kimseyi yükseltir, ancak Allah'ın kınaması, yergisi bir kimseyi alçaltır. Evet bunu Tirmiz ve Taberi tefsirinde sayı rivayet etmişlerdir. 5- eğer gerçekten yanlarına çıkıncaya kadar sabretmiş olsalardı, herhalde kendileri için daha hayırlı olurdu. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Yani çokça bağışlayıcı, pek merhametlidir. 6- Ey iman denler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onu iyice araştırın. Yoksa cehalet sonucu bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinizde pişman olursunuz. Haris bin Dirar el radyalan şöyle anlatıyor. ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğimde beni İslam'a davet etti. Ben de Müslüman oldum ve onu tasdik ettim. Sonra zekat vermem gerektiğini buyurdu. Bunu da kabul ettim ve ey Allah'ın Resulü ben kavmime geri döneyim de onları İslam'a ve zekat vermeye davet edeyim. Şayet kabul ederlerse onlardan da zekatı toplarım. Sonra kendi elçini filan zamanda bana gönderir kavmimden topladığım zekatları sana getirir.'' dedi. Haris dedi ki, Haris Kamin'den Müslüman olanlardan dediği gibi zekatı topladı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bunları almak için gelecek olan elçi zamanında gelmedi. Haris Allah Teala'nın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine öfkelendiğinden dolayı elçinin gelmediğini zannetti. Bunun üzerine Kamin'in ileri gelenlerini topladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bende bulunan zekat mallarını almak için belli bir vakitte elçi göndereceğine dair söz vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği sözden cayan biri değildir. Ancak bizden dolayı bir öfkeden elçiyi bize göndermediğini düşünüyorum. Haydi beraberce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidelim dedi. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haris'te bulunan zekat mallarını almak için Velid bin Ukbe'yi yolladı. Ancak Velid yolun... Bir yerine ulaştığında korktu, geri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına döndü ve ey alan Resulü, Haris bana zekat mallarını vermedi ve beni de öldürmek istedi dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Haris'in üzerine bir birlik çıkardı. Ancak birlik Medine'den henüz ayrılmıştı ki Haris arkadaşlarıyla beraber göründü. Gönderilen birlik bu Haris'dir demeye başladılar. Haris de birliğin yanına yetişince onlara kimin üzerine gönderildiniz diye sordu. Birlik senin üzerine gönderildik dediler. Haris neden diye sorunca dediler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat mallarını almak için Velid bin Nuh sana gönderdi. Ancak Velid senin zekat mallarını ona vermediğini ve onu da öldürmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Haris, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hak ile gönderene yemin olsun ki ben onu ne gördüm ne de bana geldi dedi. Haris, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zekat mallarını vermeyip elçimi öldürmek mi istedim buyurdu. Haris de hayır seni hak ile gönderene yemin olsun ki elçini ne gördüm ne de bana geldi. Göndereceğini söylediğin elçin gelmeyince de Allah ve Rasulünün bana öfkelendiğinden endişe ettiğim için kalkıp buraya geldim dedi. Bunun üzerine bu ayet. Yani fasık size haber getirir zaman araştırın. Ayeti nazil oldu. Bunu Ahmet bin Hanbel, Taberani, i̇bn Sakir, Ebu Naim, Begavi rivayet etmişler Elbani de Es-Sahiyyada zikretmiştir. İsmâd-ı Hasen'dir. Bu rivayet aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kaybı bilmediğine de işarettir. Şimdiki yani Sufilerin şeyhleri hakkında iddia ettikleri... E Allah Resulü'nde aşan şeyler yani. Onlar işte şeyhler kalpleri okur, kalpten geçenleri bilir, işte gaybı bilir, uzakları iştir, görür gibi e, yalnız Allah'a ait olan sıfatları şeyhlerine vermektedirler. Burada Allah'ın Resulü ve vesselam bile e, yani gönderdiği elçinin nereden döndüğünü bilememekte, e, Hatta bundan dolayı belki e, bir vebale girecek bir işle karşılaşacaktı ki Allah onu bundan korumuştur. Ve bu ayette de işte fasık yani şahitlikte fasığa itibar etmemek gerektiğini yani günahkar, günahları açıklan işleyen birisi haber getirdiği zaman onu reddetmeyeceksin ama kabul de etmeyeceksin. Yani burada size bir fasık haber getirdiği zaman onu reddedin demiyor ayette. Araştırın diyor. Yani fasık haber getirdiği zaman onu reddetmek gerekmiyor ama araştırmak gerekiyor. Yani onun verdiği bilgiyi de alelklak kabul etmek doğru değildir. Bu ayet aynı zamanda haber-i vahidin hüccet olduğuna da delildir. Çünkü ayetin mevhumu muhalifi size adil bir haber getirdiği zaman onu kabul edin demektir. Yani fasık getirirse araştırın. Bunun mevhumu muhalifi zıt manası eğer adil bir haber getirse onu da kabul edin demektir. Bu bakımdan haber-i vahide hüccet olmaktadır. 7. Ve bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir, aranızdadır. Eğer o size birçok işlerde uysaydı, size tabi olsaydı, elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinizde süsleyip çekici kıldı. Size kührü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolu bulanların takenderidir. Katade dedi ki, Bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in asabıdırlar. Şayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birçok işte onlara itaat etseydi elbette sıkıntıya düşerdiniz. Vallahi sizlerin görüşleri daha zayıf ve akıllarınız daha tutarsızdır. Kişi kendi görüşüne itham edip Allah'ın kitabından öğüt alırsa muhakkak Allah'ın kitabı kendisine tutunulacak ve sözü bitirecek güvenilir kaynaktır. Allah'ın kitabı dışındakiler ise aldanıştır. Rifa'a bin Rafi Ez-Zuraki radiyallahu Uhud savaşından sonra müşrikler geri çekilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düzgün durun da Rabbime senada övgüde bulunayım buyurdu. Müslümanlar arasında ardında saf tuttuktan sonra yani Allah Resulü'nün arkasında saf tuttuktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım hamdin tamamı sana aittir. Allah'ım birine ihsanda bulunacağın zaman buna kimse engel olamaz. Rızkını kıstığın birine de kimse ihsanda bulunamaz de yani sapıklıkta bıraktığını kimse hidayet edemez. Hidayet ettiğini de kimse saptıramaz. Vermek istemediğin kişiye kimse bir şey veremez. Birine bir şey vermek istediğinde de kimse buna engel olamaz. Uzaklaştırdığını yakınlaştıracak, yakın tuttuğunu da uzaklaştıracak bir güç yoktur. Allah'ım bereketinden, rahmetinden, lütfundan ve rızkından bize bolca ihsan et. Allah'ım senden tükenmeyen ve yok olup gitmeyen daimi nimetler diliyorum. Allah'ım senden darlık anında nimet, korku anında da emniyet diliyorum. Allah'ım bize verdiğin ve bizden uzak tuttuğun tüm şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım imanı bize sevdir, kalplerimize imanı süsle, küfrü, günahları ve isyanı bize çirkin göster. Bizleri doğru yola girenlerden eyle. Allah'ım Müslüman olarak canımızı al ve Müslüman olarak geri dirilt. Hüsrana uğramadan ve fitnelere maruz kalmadan bizleri salih kulların arasına kat. Allah'ım, elçilerini yalanlayan, insanları yolundan çeviren kafirleri helak et. Cezanı ve azabını üzerlerine indir. Allah'ım, kendilerine kitap gönderdiğin halde kafir kalanları helak et. Sen ki hak olan ilahsın. Bunu Ahmet, Edebül Müfette Bukhari, sünem da Kübra'da Nesai ve Hakim Sayısnat'la rivayet etmişlerdir. 8. Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak. şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. 9. Müminlerden iki topluluk çarpışacak olursa aralarını bulup düzeltin. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa artık tecavüzde bulunanla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer sonunda dönerse bu durumda adaletle aralarını bulun ve adil davranın. Şübhez Allah adil olanları sever. Enes radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Abdullah bin Ubey'e gitsen nasıl olur denilince bir binip yola çıktı. Müslümanlar da yanında yürüyerek onunla birlikte gittiler. Gittikleri yol da çorak bir araziydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ın yanına vardı zaman, yani Abdullah bin Ubey bin Selur biliyorsunuz münafıkların önderi, bu Abdullah bin Ubey benden uzak dur, vallahi eşeğin pis kokusu beni rahatsız etti dedi. Ensardan biri de ona, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşeği senden daha hoş kokuyor diye çıkıştı. Abdullah'ın kavminden bazıları ona böyle diyen kişiye çok kızdılar. Yani e, o münafığın kabilesinden bazıları buna kızlar Müslümanlar da böyle diyen Abdullah'a kızınca hurma dalıyla kimi eliyle, kimi ayakkabılarıyla birbirlerine girişip vurmaya başladılar. Bunlar hakkında bu ayet nazlı oldu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, gelen rivayette Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere bakın burada şeye dikkat edin. E, yani bu ayetin Nazil oluş sebebi böyle anlatılıyor. Ve ayette ne diyor? Müminlerden iki topluluk. Yani buradaki müminler Müslümanlar. Dünya hükmü bakımından Müslüman sayılanlar arasında. Yani münafıklar da e, zahiren o müminler topluluğu Müslümanlar topluluğunun içerisindedir. Hakikatte mümin olmamalarına rağmen. Yani dünya hükmü bakımından tekvir edilmeyen kimselerdir. E, burası ince bir ayrıntı. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle diyor. Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere... Müminlerden iki taife birbirleriyle çarpışacak olursa, onları Allah'ın hükmüne ve birbirlerine karşı insaflı davranmaya çağırmayı emretmiştir. Eğer icabet ederlerse, mazlum zalimden hakkını alıncaya kadar aralarında Allah'ın kitabıyla hükmedilir. Kim de kabul etmezse o bağıydır. Yani azgınlık eden, taşkınlık eden, teröristtir yani. Müminlerin yöneticisinin Allah'ın emrine dönüp Allah'ın hükmünü kabul etmelerine kadar onlarla cihad edip savaşması hak olur. Evet, bunun tabiri tefsirinde rivayet eder. Habbanes Sülemi'den, Haccacın hareme girdiği dönemde i̇bn Ömer radyalanmaya bu ayeti sordum diyor. Dedi ki, peki tecavüzde bulunan kim? Tecavüze maruz kalanın kim olduğunu bildin mi? Yani bunu anladın mı, ayırt ettin mi? Vallahi saldırıya uğrayan mazlum tarafın kim olduğunu bilseydim, senden ve herkesten önce yardımlarına ben koşardım. Peki ya her iki taraf da haddi tecavüz etmişlerse ne dersin? Bırak onlar dünyalar için savaşsınlar. Sen evine dön. Cemaat devam ederse onlara katıl. Evet bunu İbnül Münzir ve Said bin Mansur'dan naklen Süheyti Durrul Mansur'da zikreder. Benzerini Buhari tefsirde tefsir bölümünde sayında e, zikretmiştir. Ebunaym Hilyetül Evliya'da rivayet etmiştir. İşte bu Müslümanlar arasında meydana gelen günümüzdeki fitne savaşlarında da böyle bir durum var. Biz bu yüzden e, geri duruyoruz. Yani iki tarafta zulüm içerisinde, iki tarafta Allah'ın ve Rasulünün hükmüne e, yanaşan taraflar değil ve bunlar birbiriyle savaşıyorlar. İbn Ömer radıyallanman ifadesine dikkat edin. Yani buradaki Haccac Haccacı zalim. Yani eee Haccac bin Yusuf es bazıları onu küfre bile nispet etmiştir. Haricilik yapıyordu ve yöneticiydi, valiydi. Pek çok haksız kana, cana kıymıştı ve ona karşı ayaklanan biriler olmuştu. Kim bu ayaklanan? Abdullah bin Zubeyr gibi sahabi İbnümer radyalanma onu bile haklı bulmuyor. Böyle bir ayaklanmasını haklı bulmuyor. Yani sen kimin mazlum olduğunu, kimin tecavüz eden taraf olduğunu ayırt edebildin mi? Şayet öyle olsaydı, bunu ayır edebilseydim, herkesin önce ben bu işe girişirdim, ben savaşırdım diyor. O yüzden sen, bunlar dünyalar için savaşıyorlar, yani yönetim ele geçirmek için savaşıyorlar. Sen evine dön, eğer cemaat devam ederse onlara katıl. Yani namaz cemaat kılarlar, böyle e, meşru işlerde bir araya gelirlerse buna katıl diye nasihat ediyor. Mücahit dedi ki, ayette geçen taife kelimesi birden bine kadar olan kişi anlamına gelir. Yani kıyamet gününe kadar hak üzere bulunacak bir taife bulunacak ümmetimde dediler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O taife, yani birden bine kadar, yani birden aşağı olmayacak en az bir kişi bu ümmette hep hak üzere bulunmaya devam edecek sayıları bin de olabilir. Burada da işte müminlerden iki taife dendiği zaman bin kişiye karşı bir kişi de olabilir. Daha fazla sayıda da olabilir. Bir kişi bile olsa burada e, işte çoğunluktan taraf olun diye bir yönlendirme yok bakın. Kim hak üzerindeyse, kime zulmediliyorsa e, zulmeden tarafa karşı hak, ha, hak olana dönünce kadar savaşın diyor Allah Azze ve Celle. Evet burada kişilerle e, hakkı tayin etmek, çoğunlukla hakkı tayin etmek söz konusu değildir. Abdullah bin Amr radıyallanma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hükümlerinde, ailelerinde ve sorumluluğunu aldıkları işlerde adaletli olanlar kıyamet gününde Allah katında arşın sağ tarafından nurdan minberler üzerinde olacaklardır. Yani hükümlerinde yöneticiler, valiler, emir sahipleri, işte patronlar kim emir sahibi ise, onlar ailelerinde yani ailenin reisi erkek baba olarak işte ailesinden sorumludur. Kadın işte kocasının malı üzerinde ve evlatları üzerinde sorumludur. Bunun gibi kim bir sorumluk sahibi ise ve bunda adaletli oluyorsa, kitaba ve sünnete uygun hareket ediyorsa işte bunlar Allah katında arşın sağ tarafında nurdan minberler üzerinde olacaklardır. Bunu Müslim şeyhinde rivayet etmiştir. 10 Müminler ancak kardeştirler. Veya ancak müminler kardeştirler. İki şekilde tercümesi mümkün bu ayetin. Müminler ancak kardeştirler. Yani ancak kardeşten ibarettirler müminler veya sadece müminler kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan sakının. Umulur ki rahmet olunursunuz. Ebu Musa el-Eşair radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki mümin diğer mümine karşı tuğlaları birbirine pekiştiren bir bina gibidir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Kuheyt bin Mutarrif el-Gıfari'den adamın biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme üç defa biri haddini aşıp bana saldırırsa ne yapayım diye sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üçünde de kendisine saldıranı bundan alıkoymaya çalışmasını söyledi. Yani bundan engelle sana saldırmasın. Adam peki bundan geri durmazsa diye sorunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda onunla dövüşebileceğini söyledi. Demek ki e, haksız bir şekilde saldırıda bulunan kişiyi üç defa sakındırmak gerekiyor. Buna rağmen sakınmıyorsa o zaman işte girişip kavga edebilirsin. Adam peki sonumuz ne olacak diye sorunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet seni öldürürse cennete girersin. Şayet sen onu öldürürsen o cehenneme gider. Bunu Ahmet bin Hanbel sahipsiz isnapla rivayet etmiştir. İbn-i Abbas anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin Mesleme radıyallahu hep bir kılıç vererek şöyle buyurdu. Müşriklerle yani kafirlerle savaşıldığı sürece onlara karşı savaş. İki kılıcın Müslümanlar arasında gidip geldiğini görürsen kılıcını körelinceye kadar bir kayaya vur. Sonra da ölüm gelinceye ya da şaşkın bir el sana uzanıncaya kadar evinde otur. Yani Müslümanlar arasında fitne girdiği zaman. Müslümanlar birbiriyle savaşmaya başladığı zaman işte yapması gereken bu. Kılıcını, at silahı bir kenara bırak ve ölüm sana gelinceye kadar veya bu bağilerden birisi seni öldürünceye kadar evinde sabret diyor. Bunu Taberan-ı bir isnabla rivayet etmiştir. Muhammed bin Mesleme'den diğer bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Muhammed, yani Muhammed bin Mesleme'ye sesleniyor. İnsanların dünya için, yani o yönetim için ...dünyalık e, menfaatler için birbirleriyle çarpıştıklarını gördüğün zaman... ...kılıcınla Harra'daki en büyük kayanın yanına git ve onu kırılıncaya kadar kayaya vur. Sonra şaşkın bir el sana uzanıncaya veya ecel gelinceye kadar evinde otur. Bunun üzerine ben de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bana emrettiği şeyi yaptım diyor. Bunu Taberani Efzat'ta ve Sahir'de ve Deylemi rivayet etmiştir. Hadis sayıhtır. Servan bin Milhan'dan mescitte oturuyorduk derken Ammar bin Yasir radiyalarına yanımıza çıka geldi... Bize fitneler hakkında Resulullah'tan işittiklerini anlat deyince şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Benden sonra öyle bir topluk zuhur edecektir ki onlar yönetime hakim olacaklar. burada birbirlerini öldüreceklerdir. Yani yönetimi ele geçirecekler. Bu konuda bunun için birbirlerini öldüreceklerdir. Evet bunu i̇bn şey Şeybe, Ahmet, Ebu Yala, Taberani, ve mi Hasen-i Sınad'da rivayet etmişlerdir. Evet, burada 9. ayete dönerek bu meseleyi derlenirmek gerekirse, bakın. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eşeğine binip bu Abdullah bin Ubey bin Selun'un yanına gidiyor. Bu adam münafıkların önderi. Ve orada hakaret ediyor. Yani işte eşeğinden pis koku geliyor uzak dur benden diye. Onun üzerine müminler de ona hak ettiği bir cevabı veriyorlar. Ve Abdullah bin Ubey bin Selül'ün kavminden olan kimseler işte sahabeyle bir çarpışmaya giriyorlar. Bir vuruşmaya, kavgaya girişiyorlar. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu diyor rivayette. Şimdi bunun benzeri ilk hadisesinde de meydana gelmiştir. Burada menheci olarak çok önemli bir ibret var. İlk hadisesinde... Yine bu adamı görüyoruz elebaşlarından. Abdullah bin Ubey bin Sörülü. Yani Ayşe radıyallahu haya zina iftirası atıldığı zaman. işte bu söylentileri çıkaran, yayılmasına teşvik edenlerden birisi bu adam. En çok kışkırtan bu adam. Sahabelerin çoğu da bu söylentilere uyarak e, o fitneye düştüler. Fakat Allah azze ve celle e, ayetini indirinceye kadar... Ayşe radıyallahu anh'ın e, temize çıktığını gösteren ayetini indirinceye kadar o sürede Ömer radıyallahu anh diyor ki yani Eyvallah'ın Resulü işte e, bu Ubey, İbni Ubey'e karşı onu öldürelim. Dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu uygun görmüyor. Sebebi şu, çünkü Abdullah bin Ubey bin Selul'ün kavmi onun arkasına Yani bunlar İslam'a girmişler, Abdullah bin Ubey münafık ama Kabilesi de henüz yani iman kalplerine yerleşmemiş kimseler. Yani hucurat 14. ayetinde bu gelecek zaten bedeviler derler ki işte iman ettik öyle demeyin. Siz İslam olduk deyiniz. İman henüz kalplerinize yerleşmedi. Bu ayet ileride gelecek tefsirle inşallah. Böyle kimseler. Yani bazı kabileler, kabilelerin reisleri ileri gelenleri Müslüman olunca zaten yani mecburen İslam'a işte kılıç zoruyla. Müslüman olmuş gibi yapıyorlar. Çünkü Müslüman olmasalar öldürülecekler, esir edilecekler, köle edilecekler. Bunun gibi getiriler var, götürler var daha doğrusu. Mecburiyetten Müslüman olmuş gibi yapan ama kalplerinde küfrü gizleyen önderleri var bu kabilelerin. Önderleri zahiren Müslüman olunca kabile mensupları da onlara tabi olarak Müslüman oluyorlar, İslam'a giriyorlar. Tabi önderleri samimi olarak mı girdi, münafıkça mı girdi, bunu da bilmeyebiliyorlar. Şimdi bu kimseler zamanla İslam'ın kurallarıyla amel ede ede, İslam'ın emirlerini mecburen uygulayacak, Müslüman olduk deyince İslam'ın kurallarını mecburen uygulayacak. Bunlarla amel ede ede, İslam'ın amelleri kalpleri tezkiye edicidir, nefisleri tezkiye edicidir. Yani beş vakit namaz olsun, işte hac olsun, zekat olsun, oruç olsun. Bunların hepsi nefisleri terbiye eden, dolayısıyla kulu imana adapte eden şeylerdir. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada ferasetli bir davranışta bulunuyor. Şayet e, ben işte onu öldürürsem kabilesi kan talep ederler. Ne olacak? O zaman Müslümanlar birbirine girmiş olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın bunlar zahiren Müslüman. Hakikatte nedir? İşte Abdullah bin Ubey bin Selul için savaşacaklar. İşte Tağut için savaşacaklar. Değil mi? Bundan dolayı o zaman onlar da kafir. Bunu diyebilirsin. Veya şu meselede olduğu gibi. Ama Allah Azze ve Celle indirdiği ayetinde de öyle demiyor. Müminlerden iki tayfe savaşınca zulmeden tarafla hakka dönünceye kadar, o tecavüzünden vazgeçinceye kadar savaşın diyor. Ve onları müminlerden, Müslümanlardan iki tayfe olarak niteliyor. Evet. Evet. Zamanımızda tekfir o kadar basitleştirilmiştir ki işte mesela yönetici kafir. Dolayısıyla onun safında savaşan herkes de alevdak kafir diye e, böyle bir şeye gidiliyor. İşte Maide 44. Allah'ın indirile hükmetmiyor. İşte ona ordusuna katılan herkes de kafirdir. Askere giden herkes de kafir. Çünkü işte tağutun safında savaşıyor diye. Bu e, raddeye getirmişlerdir. Bu işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Allah Azze ve Celle'nin ayetine yönlendirdiği Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetinde uyguladığı metoda zıt bir uygulamadır. Bu savaşların mesela Esed veya ondan öncesinde e, Irak'ta, Afganistan'da buna benzer olaylarda işte yöneticiye karşı ayaklanma, onu tekfir edip dolayısıyla onun safında savaşanlar La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah diyen kimseler dahi olsalar bu sefer onlar tekfir edip savaşma bunlar bu fitne savaşlarıdır. Yani tekfir, bundan dolayı tekfir, işte sırf tağutun safında savaşıyor diye tekfir, bu kadar basit bir mesele değil. Bir kere burada mesela o kimseler münafık, yani Abdullah bin Ubey bin Selül münafık. Onun safında savaşan kimseler de işte tağutun veya münafığın safında savaştığı için onları öldürmek caizdir. Böyle bir sonuç çıkarmıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı. Allah Azze ve Celle ayetini bu minval üzere indiriyor zaten. Açık bir küfür olmadığı sürece, açıkça bir küfür, İslam'dan çıkış veya İslam'ın şiarlarıyla harp etme gibi açık bir küfür üzerine olmadıkça böyle bir şey söz konusu olamaz. Her iki fırkada, yani savaşan her iki fırkada La İlahe İllallah diyor. İslam'da bir kural var, cihadın bir kuralı var. Savaşa başlamadan önce neye çağırırsın? La İlahe İllallah'a çağırırsın. E karşı taraf La İlahe İllallah diyor zaten. Onlar da seni bununla çağıracak. E sen de la ilahe illallah diyorsun. O zaman bu savaş e, ne için? E, yönetim için. Çünkü yönetimde onlar var. E onlar ne? Onlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Siz ne yapacağınız? Biz Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceğiz. İddiasıyla neyle hükmedeceksiniz? İşte kıyasla, istihsanla, şuna, bunla. İbni Ömer radiyalanmanın dediği gibi dur durum var. Aslında talep edilen şey yönetim ele geçirmek. Yönetim sahibi olmak. İşte bu, birisi bunu mesela sen e, kendi mezhebine göre Allah'ın indir diyorsun. O da kendi mezhebine göre Allah'ın indirdiğine göre hükmettiği görüşünde. Yani o kendinin işte Allah'ın hükmünü falan inkar ettiğini düşünmüyor ki. Onlara lafet veren hocaları var. Yani dünya işlerinde diyor işte e, hükmedebilirsin diyor. Bu konularda iştahat edebilirsin diyor. Mezhebinin kökenine baktığın zaman mesela Hanefi mezhebi buna müsait. Kitap ve sünnette nas bulunmasına rağmen iştahat edebiliyorsun Hanefi mezhebinde. E sen Hanefi mezhebini reddetmiyorsun. Sen de ona benzer. Sadece onun iştahı senin iştahın gibi olmadığı için savaşıyorsun o halde. Sonuçta her, her ikisi de Allah'ın indirinden başkası için savaşıyor. Her ne kadar gönüşte La İlahe İllallah, işte tağuda karşı savaş, tevhid gibi söylemler olsa dahil. Kitap ve sünnet, yegane delil, vahiy, yegane delil kabul edilmediği sürece... Allah ve Rasulünün önüne hiçbir şeyi geçirmeyecek bir menheş sahibi olunmadığı sürece biz bunların Allah'ın indirdiğiyle hükmetme iddialarını kabul etmiyoruz. Bilakis belki şu demokrasi ile hükmedenler kendi pislik hükümlerini Allah'ın dinine nispet etmedikleri için belki daha ehven durumdadırlar. Çünkü bu harciler, mezhep mensupları, kıyası caiz görenler, istihsani ve benzer şeyleri caiz görenler kendi uydurdukları hükümleri Allah'ın dinine nispet ettikleri için daha tehlikeli bir konudalar. Yani dedikiler içkiyi serbest bırakıyor. Bunu Allah'a nispet etmiyor. Yani yaptığımız helal değildir diyor. Bunlar ise mesela hanefi mezhebi içkiyi serbest bırakıyor. Hangi içkiyi? Üzüm dışında elde edilen sarhoş edici içkiler. Sarhoş etmeyecek kadar içmekte sakınca yok diyor Hanevi mezhebi. Bunun gibi. Veya İki tane farklı meyvenin karıştırılarak hoşaf yapılmaz. Bakın biz bu meseleyi hadislerde yasaklandığını söylediğimizde kendisini İslam'a nispet edenler karşı çıkıyor. Yahu Allah'a ve Resulüne teslim olmuyor musunuz? İki farklı meyveyi birlikte karıştırılarak hoşaf yapmayı Allah Resulü yasaklamıştır. Ne bize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani sarhoş eden her türlü şirayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Zina. Zinayı bunlar serbest bırakıyor uygulamada ve bunu Allah'ın dinine nispet etmiyorlar. Hanefi mezhebinde velisiz nikah caiz sayılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, velisiz nikah zinadır diyor. Bunun gibi. Yani dinin kendisi değiştiriliyor. E sen bunu Allah'ın indirdiği budur diyerek pazarlarsan bu sefer bu daha tehlikeli. Küfrün en bariz şekli. Bugün işte biliyorsunuz Cemaatte namazlar yasaklandı. Kim cemaatte namazı yasakladıysa bunlar kafir oldular. Bunları tekfir etmeyenler de kafir oldu. Yani namazın yasaklanmasını küfür görmeyenler de kafir oldu. Hangi sebeple? İşte hastalık bulaşması işte riski var falan filan diye değil mi? Hani Allah ve Resulünün önüne kimse geçirilmeyecekti. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hastalık bulaşması diye bir şey yoktur diyor. Bu cahiliye inancı. Allah Resulü'nün reddetti bir cahiliye inancı. Allah'ın kaderini yalanlamaktır bu. Sonra bir namaz uydurdular. Maskeli ve mesafeli bir namaz. Hem maske hakkında hem mesafe hakkında Allah Resulü'nün özel yasakları var. Hangi teville bunları caiz kıldılar? İşte virüs bulaşır, hastalık bulaşır diye. Allah Resulü'nün nefyettiği bir şey sebebiyle yani. Yani Allah Resulü'nün yalanlamaya dayalı bir tevil nasıl kabul edilebilir? Burada apaçık bir küfür var. Şimdi nerede bu tekfirci vatandaşlar? Maskeli ve mesafeli olarak namaz kılıyorlar. Bunları tekfir edenler. Yöneticileri tekfir edenler, yani Mayda 44'ten dolayı tekfir edenler, işte demokrasiyle hükmediyorlar falan filan diye, işki serbest bırakıyor, zinayı serbest bırakıyor falan diye tekfir edenler, din konusunda onlara tabi olmuştur. Onlardan hiçbir farkı yok. Yani onlar da hastalığın bulaştığına inanıyorlar. Yani Rasulü yalanlıyorlar maske ve mesafeli namaz kılıyorlar. Yani ne değişti? İşte aynı i̇bn Ömer Ömer Radya'nın dediği gibi bu nasihat tutulsa yani e, sen ayırdın mı? Kim mazlum, kim zalim? Şayet bunu ayırsaydım, ben ayırsaydım bir sahabe olarak senden önce ben savaşırdım diyor. Ama sen terk et. Bunlar dünya için savaşıyorlar. Yönetim için savaşıyorlar. Yönetim için savaşıyorlar. Bunun adında Allah'ın indirici hükmetmek diyorlar. Yönetime gelmek için savaşıyorlar. Biz Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceğiz diyorlar. Suuttakileri de görüyoruz. Suutta da bira serbest. Alkolsüz bira diyorlar. Alkolsüz bira diye bir şey olamayacağı e, sabitken. Bir kere arpadan elde edilen her içecek yasaklanmıştır. Cia'dan yasakladı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne saydı Ali gelen da Cia, arpa ve dardan yapılan içeceklerdir. Sarhoş etsin etmez. Allah Resulü Cia'dan yasakladı. Bu kadar. E, Suud nasıl serbest bırakıyor bunu? Yani bundan öncesinden bahsediyorum. Şimdi demokratik bir düzene geçtiler. Daha da bir küfrü e, galizleştirdiler. Orası başka bir konu. <gülüyor> Ama dediğim gibi insanlar bu meselelerde duygusal yaklaştıkları için işte adam tevhidi söylemlere sahipse, işte o kullanma meselesi, askerlik meselesi falan filan burada duygusal malzemeleri kullanıyor. Tekfir meselelerinde bu e, kılıfası sokuyor. Adama bakıyorsun kılık kıyafeti Müslüman'a benzemiyor. Şekli şemali Müslüman'a benzemiyor. Şeklinde kafirlere benzemiş. Ben Allah'ın indirdiğine hükmedeceğim diyor. Namazı bile Allah Resulü'nün namazına benzemiyor. Orucu Allah Resulü'nün orucuna benzemiyor. Vesaire vesaire. Bütün meselede. E sen neyle Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceksin? Sen hükmedebileceğin alanlarda Allah'ın indirdiğini terk etmişsin. Resulüyle gelene yüz çevirmişsin. Yani hüküm sahibi olunca, makam sahibi olunca bunları yapacağını iddia ediyorsun. Böyle bir şey inanmayız. Tıpkı şey meselesi ne oldu? Mesela adam ben diyor zengin olsam, varlık imkan sahibi olsam işte mücahitlere yardım ederim. İşte şöyle Allah yolunda harcarım, Allah yolunda şunları, şunları, şu harcamaları yaparım diyor. Halbuki mevcut halinde işte evine bir ekmek götürebiliyorsa komisuna da aç olan komisuna da bir ekmek daha götürebilir vazettedir. Bunu yapmıyor. Ama çok param olsa şunları şunları yaparım diye büyük konuşuyor. Sen elindeki imkan varken, Allah bu fırsatı vermişken sen bunu yapmıyorsun ki ben sen onun yapacağına nasıl inanayım? Kaldı ki bana inandırmak zorunda değilsin. Herkesin kalbinde, amelinde Allah Azze ve Celle biliyor. Zahir olan amellerden biz görüyoruz. Kalpleri bilmeyiz. Ama zahir olan ameller bazı şeyleri ele veriyor. Sen zahirinde İslam şeriatına tabi olmuyorsan, namazını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Uydurmuyorsan, giyimine, kuşamını Allah Resulüne, asabına uydurmuyorsan, yani hükümün başına geldiğinde mi bunu yapacaksın? Hiç inandırıcı değil. Bu sebeple, e, yani söylemler, sloganik söylemler asla aldanmaya sebep olmasın. Bunlar çünkü, o geliyor ki, işte Müslümanların arasına kılıcın girmesine, kanların dökülmesine, haksız bir şekilde dökülmesine sebebet veriyor. Ve bu iş... Yani artık e, masum bir kanı dökmeye götürüyor. Onu meşru kılarak, yani başkasının kanını dökmeyi meşru kılarak veya başkasının malına tecavüz etmeyi, malını almayı sana meşru göstertiyor şeytan. Bunlar e, sağdan gözüken iblis fitneleridir. E, dinini bilmeyen, delil üzere hareket etmeyen, selefin menhecini gözetmeyen kimselerde bu duygusal tuzaklara maalesef patır patır düşüyor. Çoğunluk bu minval üzere hareket ediyor. Bu konuyu inşallah 11. ayet, Hucurat 11. ayetin tefsirinde de ayrıntılarla açıklayacağız. Konu gelecek. Allah azim verirse bir sonraki derste Hucurat 11. ayetiyle devam edeceğiz. Subhanekallahu mevbi ve eşadenle ilahe illan tevatekele ve estağfurke ve tuhu